Bölüm 96. Yolculuk ve benzeri ayrılışlarda vedalaşmak. Yakup da İbrahim de çocuklarına şu vasiyette bulundu. Evlatlarım, bakın Allah size en saf ve en temiz inancı İslam'ı bahşetti. Öyleyse ona teslim olmadan, Müslüman olmadan Ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin. Yoksa siz, Yakub'a ölüm anı geldiğinde, orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına, Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar da, senin ilahın ve ataların, İbrahim, İsmail, İshak'ın gerçek ilahı olan, Tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız dediler. 2 Bakara 132 133. Hadis 712. Zeyd İbn Erkam Allah ondan razı olsun şöyle demişti. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra, öğüt verip şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek. Ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır ona sımsıkı sarılın Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulunup şöyle devam etti Size bir de ehli beytimi bırakıyorum Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın Hadis 713 Ebu Süleyman Malik İbn Hüveyris Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Biz Rasulullah'ın yanına gelmiştik. Aynı yaşta gençlerdik. 20 gün boyunca yanında kalmıştık. Rasulullah çok merhametli ve şefkatli kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de söyleyince şunları söyledi. Haydi, ailelerinizin yanına dönünüz. Orada kalınız Onlara dininizi öğretiniz. Onlara şu namazı, şu vakitte, bu namazı, bu vakitte kılmalarını söyleyin. Namaz vakti gelince, biriniz ezan okusun. En yaşlınız da imam olsun. Buhârî'nin değişik bir rivayeti ise şöyledir. Namazı benden gördüğünüz şekilde kılınız. Hadis 714 Ömer İbn-ül Hattab, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve bizi duadan unutma ey kardeşciğim buyurdu. Onun bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de kardeşciğim bizi de duana ortak et şeklindedir. Hadis 715 Abdullah İbni Ömer'in oğlu, Salim'den rivayet olunmuştur. Abdullah İbni Ömer, yolculuğa çıkacak kimseye şöyle derdi. Bana yaklaş! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşayım. Resûlullah vedalaşır ve şöyle derdi. Dinini koruyup, emanetleri yerine getirmen ve tüm hayırlı amelleri güzelce sonuçlandırabilmen hususunda seni Allah'a emanet ediyorum. Hadis 716. Sahabi Abdullah İbni Yezid El Hatmi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerleri ve ordusuyla vedalaşmak istediği zaman, dininizi koruyup, emanetleri yerine getirmeniz ve tüm hayırlı amellerinizi güzelce sonuçlandırabilmeniz hususunda, sizi Allah'a emanet ediyorum, derdi. Hadis 717 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Rasûlallah, yolculuğa çıkıyorum. Duanızla beni azıklandırınız, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah sana takva azığı versin, dedi. Adam tekrarlayınca, Rasulullah, Allah günahını bağışlasın, buyurdu. Adam üçüncü defa tekrarlayınca, Rasulullah, Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın. Yani, bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın, buyurdu.